El Cami'u li Kur'an 17. Cilt 160. Sayfa Allahu Teala cinleri Süleyman Aleyhisselam'a nasıl musahhar kılmıştır? allah Teala cinleri Süleyman Aleyhisselam'a musahhar kılmıştır ve ölümünden sonra bazı dedikodular üzerine onu savunmuştur.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 Allah Teala'nın şeytana isyanı emretmesine rağmen onu döst edinir. Allah Teala şöyle buyuruyor. Ey ademoğulları, şeytan sizleri fitneye düşürmesin. Araf 27. Kur'an-ı Kerim açık bir şekilde şeytanın insana olan düşmanlığını bildirmiş ve onunla dostluktan şiddetle sakındırmıştır. Allah Teala şöyle buyuruyor. Gerçek şu ki şeytan sizin düşmanınızdır. Öyleyse siz de onu düşman edin.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 Size kendi nefislerinizden eşler yaratmıştır. Şura 11 Ayet-i kerimelerin akışından cinlerin bizlerden olmadığından dolayı onların bizlere eş olamayacağı açıkça anlaşılmaktadır. İnsan oğlunun evlenmesinin meşhuriyet sebebi olan eşlerin birbirleriyle sükunet bulmaları cinlerde bulunmadığından dolayı bu caiz değildir. Zira kuşkusuz evlenmenin mübahlığının ve cevaziyetinin illeti,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 İşte bu Allahu Teala'nın insan oğluna rahmetinin tamamındandır. Ehemmiyetini ve tehlikesini göz önünde bulundurarak İslam Şeriatı bu hayati meselede açık ve net davranmıştır. Allahu Teala şöyle buyuruyor: Size helal olan kadınlardan nikahlayın. Nisa 3. Dipnot. Açık olan bunlars gereince nikahlanılmasına izin verilenler insan oğullarındandır.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 10 koruma ile def edilebilir. Kısaca bunlar 1- Allah'a sığınmak. 2- Felak ve Nas surelerini okumak. 3- Ayet-el okumak. 4- Bakara suresinin son ayetlerini okumak. 5- Bakara suresini okumak. 6- Mu'min suresinin ilk 3 ayetini okumak. 7- Yüz defa La ilahe illallahü vahdahu ila şerikele lehu'l mulku ve lehu'l hamdu ve hu ala kullu şeyin gadir demek.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 Öyle ki birisinin yüzü kızarmış Nebi Aleyhisselam ben bir kelime biliyorum ki eğer onu söylerse hissettiği bu kızgınlık ondan gider. Euzubillahimineşşeytanirracim. Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. 2. Felak ve Nas surelerini okumak. İmam Tirmizi El Cami-i Usahi eserinde Cüveyri İbni Narsa'dan o da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 Kim sabahladığında Mümin Suresi'nin İleylil Masir ayetine kadar ve Ayetel Kürsi'yi okursa akşam olana kadar onlarla korunur. Kim bunları akşamleyin okursa sabahlayana kadar onlarla korunur. 7. 100 defa la ilah illallahü la şerike lah, lahul lehül mülkü ve lehül hamdü ve ala kulli şeyin kadir demek. Sahih-i Buhari'de Ebubekir'in kölesi Semura'dan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 Cinlerin Saad bin Übade'nin ölümünü haber vermesi. Saad bin Übade'yi öldürenlerin cinler olduğu ve yine onların onun ölümünü haber vermeleri doğru mudur? Evet Saad bin Übade'yi öldürenlerin cinler olduğu söylenmiştir. İmam Şibli Akamül Mercan fi Akamül Can adlı kitabının da bunu nakletmiştir. İbnü i Cüreyc'in naklettiğine göre şöyle demiştir. Cinlerin Saad bin Übade'nin Hakkında şöyle dediğini duydum. Dipnot. Sa'd bin Ubade 70 ensar ile akabe beyatında bulunan büyük sahabilerdendir. Uhud ve Hendek savaşlarına da katılmıştır. Hazrecin efendisi Sa'd bin Ubade'yi öldürdük. İki ok attık ki kalbinden hiç şaşmadı. Sonra Aklama bin Safvan ve Harp bin Ümeyye'nin de cinler tarafından öldürüldüğü zikredilmiştir. En doğrusunu. Allah Sübhanahu ve Taala bilir. Mutlak gayb ve sınırlı gayb. Cinler hakikat olarak gaybı bilebilirler mi? Gayb iki çeşittir. Mutlak gayb ve sınırlı gayb. Mutlak gaybı Allah Sübhanahu ve Taala'dan başkası bilemez. Yarattıklarından ne cinler, ne insanlar, ne de başkalar hiç kimse ona muttali olamaz. Zira mutlak gayb ilmini kendine sakladığı ve mahlukatından engellediğidir.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 Yaptıklarına karşılık olarak cehennem ateşiyle cezalandırılacaklardır. Allahu Teala'dan bizleri onlardan korumasını, yakarışlarımızı kabul buyurması ile zafiyetlerimize rahmetle yaklaşmasını, bizi affetmesini ve salihlerle beraber kalınacak dağırda bir araya getirmesini diliyoruz. Kuşkusuz o, kendisinden her hayrın umulduğu ve istendiğidir. O, tüm noksanlıklarda münezzehtir ve yücedir.